Tarih 202 u Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 3, Atatürk İlkeleri ve Atatürk Döneminde Dil, Tarih ve Kültür Alanındaki Çalışmalar Bölüm 1 Atatürk İlkeleri Atatürk İlkeleri şunlardır. Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Layıklık, Devletçilik ve İnkılapçılık. Bu ülkeler 1931 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası'nın parti tüzüğüne, 1937'de Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na girmiştir. Cumhuriyetçilik ilkesi Batı dinlerinde cumhuriyet, republik yani kamuya ait olan anlamında kullanılmaktadır. Arapça halk, ahali anlamına gelen cumhur kelimesinden gelmektedir. Cumhuriyet rejimlerinde egemenliğin kaynağı halktır. Cumhuriyet dar anlamda devlet başkanının belli bir süre için doğrudan veya dolaylı olarak halk tarafından seçilmesidir. Geniş anlamda halk idaresi demek olan demokrasiyle eş anlamda kullanılmaktadır. Ancak her cumhuriyet demokratik değildir. 1808 Senedi İttifak, 1839 Tanzimat Fermanı, 1856 Islahat Fermanı, 1876 Kanuni Esasisi ve Meşrutiyet, yakın tarihimizde demokrasi alanında önemli gelişmelerdir. Ancak bunlar Cumhuriyeti amaçlamamışlardır. Cumhuriyeti amaçlanan ciddi yaklaşımlar milli mücadele yıllarında ortaya çıkmıştır. Amasya Tamimi, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi'nde bu düşünce vurgulanmıştır. 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması bu konuda önemli bir adımdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi düzeni adı konulmamış bir cumhuriyette. Cumhuriyet, devlet şekli olarak egemenliğin millete ait olmasını, hükümet şekli olarak seçim ülkesini esas almıştır. 29 Ekim 1923'te Türkiye devletin yönetim şekli cumhuriyettir ifadesi anayasada yerini almıştır. Böylece saltanat terk edilmiş, milletin yönetime katılacağı bir rejim kurulmuştur. 1924, 1960-1982 anayasalarında Türkiye devleti bir cumhuriyettir denilerek kavrama devlet şekli verilmiştir. Atatürk, cumhuriyetin çolucu bir sistem olduğuna inanıyordu. İki defa çok farklı hayata geçiş denemesi yapıldı ancak başarılı olunamadı. Çok farklı hayata 2. Dünya Savaşı'ndan sonra geçildi. Halkçılık Atatürk, Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesine çıkaracak en doğru yolu halkçılık olarak görmüştür. Halkçılık, Türk milletinin yönetimi ortak edilmesi ve birlikte kalkınma çabasıdır. Halkçılık, siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda halka dayanmak anlamına gelir. Halkçılık anlayışında halk ayrı ayrı sınıflardan oluşmaz. Halk bir bütündür. Halk arasında Yalnızca mesleklere dayanan iş bölümü vardır. Halk arasında sınıf çatışması ve ayrışma söz konusu değildir. Halkın yönetimi eşitliğe ve hukuka dayanır. Halk kendi geleceğini kendisi belirler. Bireylerin ve zümrelerin ayrıcalıkları yoktur. Atatürk milli mücadeleyi halka dayandırmıştır. Atatürk genellikle halk kelimesini milletle eş anlamlı kullanmıştır. Halkçılık ilkesiyle amaç Türkiye'de siyasi demokrasiyi gerçekleştirmektir. Bu nedenle halkçılık ile demokrasi aynı anlamda kullanılmıştır. Tek parti yönetimi ideal bir yönetim biçimi olarak görülmemiştir. Sınıf mücadelesinin önlenmesi için adaletli bir gelir dağılımının sağlanması, bütün vatandaşların çıkarların dengeli bir şekilde gözetilmesi, sosyal bir devletin sorumlu olarak görülmesidir. Halkçılıktan amaç, özgürlükçü, demokrasi olduğu kadar sosyal düzenin sağlanmasıdır. Atatürk'ün halkçılık anlayışı tabiidir, orijinaldir, millidir, ilnidir, halk için halkla beraberdir. Bütün fertleri kucaklar, güne ve geleceğe karşı sorumludur ve hedefi demokrasidir. Milliyetçilik ilkesi. Millet her şeyden önce ortak bağlar olan insan topluluğudur. Fransızca nation, Arapça millet kelimesinden gelmektedir. Topluluk demektir. Türkçedeki karşılığı budun kelimesidir. Ancak Türkçede millet karşılığı olarak Moğol kökenli ulus kelimesi kullanılmaktadır. Millet kavramı Avrupa'da dini çekişmeler sonucunda ortaya çıkmıştır. Fransız ihtilaliyle dil ve soy birliğini kasteden bir kavram haline gelmiştir. Bu topluluklar ayrı bir devlet kurmak için harekete geçince birçok imparatorluğun dağılmasına neden olmuşlardır. Milliyetçilik kavramı beraberinde demokrasi kavramını da getirmiştir. Milliyetçilik kavramı 19. yüzyıldan itibaren toplumların vazgeçemediği bir duygu ve inanç halini almıştır. Bu kavram her toplulukta kendi kültürleri çevresinde ortaya çıkmıştır. Fransız Ernest Renan, Milleti aynı tarihe sahip olan ve beraber yaşama arzusu gösteren insan topluludur diye tanımlamıştır. Milliyet, kısaca bir millete mensup olmak veya bir millete bağlı olmak demektir. Milliyetçilik ise milli amacı temin gayesiyle bir ülke etrafında toplanmayı ifade eder. Milliyetçilik, ideal ve kader birliği yönlerini belirten bir prensiptir. Milliyetçilik toplumda modernleşmenin bir ürünüdür. Milletten millete değişiklik gösterir. Her milliyetçilik akımının kendine özgü ilkeleri vardır. Osmanlı Devleti milliyetçilik düşüncesine herkesi Osmanlı sayan Osmanlıcılık düşüncesiyle karşılık vermeye çalıştı. Başarılı olamayınca toplumu İslamcılık düşüncesiyle bir arada yaşatmaya ve kaynaştırmaya yöneldi. Ancak Milletçilik karşısında toplulukları bir arada tutamadı. Bağlı milletlerin bağımsız isteklerini önleyemedi. Bu süreçte devletin ana unsuru olan Türkler arasında da Türkçülük duyguları canlanmaya başladı. Türk dili, edebiyatı ve tarihi üzerinde araştırmalar yapıldı. Yusuf Akçura, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük siyasetini inceleyerek Türklerin Türkçülük düşüncesiyle varlıklarını koruyabileceklerini ileri sürdü. Ziya Gökalp, Türk Milliyetçiliğinin esaslarını ortaya koydu. Önerdiği çözüm kültürel Türkçülüktü. Milliyetçilik, fertleri Türk milletine bağlayan manevi bir köprü, milleti huzur ve refaha yönelten en güçlü bağ olmuştur. Başka bir özelliği de yabancı ideolojilerden kendini soyutlamasıdır. Atatürk'e göre ortak bir tarih, Beraber yaşam arzusu ve kültür birliğinden oluşan topluluklar millettir. Türk milletin oluşturan ögeler, siyasi varlıkta birlik, dil birliği, yurt birliği, ırk ve köken birliği, tarihi yakınlık, ahlaki yakınlıktır. Bunlardan en önemlisi siyasi varlıkta birliktir. Bağımsızlık bir milletin oluşmasında en önemli etkendir. Atatürk'ün milletçilik anlayışı, akılcı, Çağdaş, uygar, ileriye dönük, demokratik, toparlayıcı, birleştirici, yüceltici, insancıl ve barışçıdır. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halka Türk milleti denir diyerek etnik temele dayanmayan, kapsayıcı, gayet açık ve pratik bir millet tanımı yapmıştır. Atatürk milliyetçiliğinde bütün çağdaş milletlere paralel, ve onlarla bir ahenk içinde yürümek, başka milletlerin hukukuna ve millet kimlerine saygı duymak vardır. Bu doğrultuda yurtta ve dünyada barış ön görmektedir. Her türlü emperyalizme ve sömürgeciliğe de karşıdır. Devletçilik ilkesi. Devletçilik ilkesi esas istibariyle ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda devletin üstlendiği görevleri ifade etmektedir. Devletçilik ilkesi güçlü, çağdaş bir devlet kurmayı hedefler. Devletçiliğin ekonomik, politika olarak benimsenmesinin ekonomik, siyasi ve sosyal nedenleri vardır. Atatürk'e göre siyasi bağımsızlığın yolu ekonomik kalkınmadan geçer. Türkiye'nin batılı devletler tarafından eşit bir statüde kabul edilmesi ancak kalkınma ve sanayileşme ile mümkündür. Bu ilkinin uygulanmasında en önemli nedenler şöyle sıralanabilir. Özel sektörü teşvik edici önlemlere rağmen istenilen düzeyde bir gelişme elde edilememesi. Yirkinci sınıfın yetersizliği, teknik bilgisizlik, yabancı sermayenin olumsuz tutumu, sanayi teşvik kanununa rağmen yatırımların yeterli olmaması, 1929 dünya ekonomik bunalımının Türk ekonomisini olumsuz etkilemesi, Sosyal adalet ve bölgeler arasındaki dengenin sağlanması. Bunlar devletçilik ilkesinin olgunlaşmasını sağlamıştır. Devletçilik batıda kapitalizmle ortaya çıkan sefalet ve diğer problemleri önlemeyi de amaçlamaktadır. Devlet ile özel teşebbüs arasındaki ilişkide özel girişim ön plandadır. Devlet birinin yerini almamalıdır. Birey güçlü değilse, devlet güçlenmesine çalışmalıdır. Bireyler güçlenene kadar devletçiliğe başvurulabilir. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde bireysel teşebbüsün zayıflığı devletin ekonomiye müdahalesini zorunlu kılmıştır. Devletçilik Türk ekonomisini geliştirmek, sosyal ve kültürel kalkınmayı sağlamak amacıyla uygulamaya konulmuştur. Devletçilik ilkesi Türkiye'nin kısa sürede kalkınması, özellikle Ekonomik alanda özel teşebbüsün yapamayacağı büyük yatırımları devletin yapmasını öngörür. Özel sektörü yok saymaz, hatta güçlendirmeye çalışır. Bu uygulama günümüzde karma ekonomi olarak adlandırılır. Atatürk'ün devletçilik anlayışı sosyalizmdeki devletçilik anlayışından farklıdır. Türkiye'nin ihtiyaçlarına ve şartlama uygun olarak geliştirilmiştir. Devlet bir yandan sanayiyi kurup geliştirirken özel girişimciyi yasalarla korumuş ve özendirmiştir. Yapılan düzenleme ve yatırımlarla devletin hedefi sanayileşmeyi hızlandırmak, tarım üretimini arttırmak, ulaşımı geliştirmek ve bankacılık sistemini modernleştirmektir. Bu yolla toplumun refah düzeyini yükseltmek amaçlanmıştır. Layıklık Laik derimi Yunanca laikos, latince laikus sözcüğünden gelmektedir. Dini olmayan kurum veya düşünce demektir. Laiklik, akli düşüncenin dini düşünceden ayrılmasıdır. Siyasal anlamda ise din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Laiklik, vatandaş için din ve vicdan hürriyetinin sağlanmasıdır. Teokratik devlette din ve vicdan hürriyetinden söz edilemez. Layık anlayışta egemenlik ve hukukun kaynağı millettir. Layık düzende hukuk, eğitim, akıl ve bilime esas alır. Bu, dini eğitim yapılmasını engellemez. Mevcut dinlerden biri, diğerinin bir üstün tutulmaz. Devlet, bütün din ve inançlara hukuken eşit mesafede durur. Kişiler, din ve inançlarından dolayı baskı ve ayrım görmezler. Demokrasinin önemli koşullarından biri, Laiklik layıklık Avrupa'da rönesans, reform ve aydınlanma çağı sonucu Katolik Kilisesi'nin merkezi ve baskıcı yapısına karşı ortaya çıkmıştır. Fransız ihtilali ile de Avrupa'ya yayılmıştır. Laikliğin sınıfsal bir anlamı ve işlevi de olmuştur. Mutlak dini monarşiye başkaldıran Burjuvazi, serbest piyasa ekonomisinin yaygınlaşmasını istemiş ve laiklik sürecini de başlatmıştır. Devletle din arasındaki ilişkiler üç şekilde görülür. Dine bağlı devlet sistemi, devlete bağlı din sistemi ve layik sistem. Eski Türk devletlerinde Kağan'ın görevleri arasında dini konular yoktu. Osmanlı Devleti'nde İslam hukukunun yanında onun kapsamadığı alanlarda örfü hukuk da uygulanıyordu. Tanzimat ile birlikte layık batı hukuku da kullanılmaya başlanıldı. Atatürk, dini veya etnik açıdan çeşitli gruplar arasında huzuru sağlayabilmek için siyasetini şu iki temele dayandırmıştır. Hukuk birliği sağlamak için layık hukuk temeline dayanmak, birleştirici nitelikte olan değil, tarih ve kültür birliğine dayanan millet anlayışına genel kılmak. Bu ülkeler arasında sıkı bir işbirliği vardır. Layıklık, millet kavramını geliştirmiş, ümmetin yerini millet almıştır. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması ile başlayan laikleşme süreci 5 Şubat 1937'de laikliğin anayasaya girmesi ile sona erdi. Laiklik anlayışı dine karşı olmayıp, inkılaplar dini yozlaştıran safsata ve hurafelere karşı yapılmıştır. Laiklik Türk toplumuna rasyonel gerçeğe, deney ve araştırmaya dayanan bilimsel bir zihniyet kazandırmış, Çağdaşlaşmanın yollarını açmıştır. Bu anlayış, fikir vesayetini reddeden, farklı görüşlerin bir arada yaşamasını mümkün kılan akılcı ve insancıl bir düşünce sistemini getirmiştir. İnkılapçılık İnkılap, bir durumdan başka bir duruma, bir halden başka bir hale dönüşmek, değişmektir. İnkılabın karşılığı Fransızca'da Revelation'dır. Toplumda siyasal, ekonomik ve sosyal değişiklikler olması inkılap olarak kabul edilmektedir. İnkılap gelişmek, ilerlemek ve değişmek anlamını ifade eder. İnkılap ile ihtilal kavramları birbirinin yerine kullanılmaktaysa da bu kavramlar farklıdırlar. İhtilal, toplumsal ve siyasal düzenin genellikle güç kullanılarak değiştirilmesidir. İhtilaller isyan ve ayaklanma ile ortaya çıkar. İhtilal sonrası değişim ve gelişmeler genellikle inkılap olarak ifade edilir. İnkılaplar çeşitli şekillerde olabilir. Türk inkılabı, Türkiye'nin özel şartlarına bağlı ve kendine özgüdür. Atatürk'e göre inkılap, mevcut kurumları zorla değiştirmek ve Türk milletini son asırlarda geri bırakmış olan müesseseleri yıkarak yerlerine milletin en yüksek medeni icablara göre ilerlemesini sağlayacak yeni müesseseleri koymuş olmaktır. İnkılapçılık Atatürk ilkelerinin dinamik idame oluşturmaktadır. Çağın gereklerine göre değişme, gelişmeyi esas alarak çağdaşlaşmayı öngörür. Uygarlık yolunda başarı ilim ve akıl ışığında değişime ve yenileşmeye bağlıdır. İnkılapçılık sosyal ve ekonomik hayatta bilim ve fen alanında başarılı olmak için gelişme yoludur. Atatürk'ün uygulama esaslarının temelinde tam bağımsızlık, çağdaşlık, müspet ilime ve akla tabi olmak vardır. Tam bağımsızlık, Atatürk düşüncesinin temeli siyasi, iktisadi, mali, adli ve kültür olarak tam bağımsızlıktır. Çağdaşlık ise temel amaç çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmaktır. Atatürk'ün yaptığı tüm inkılaplar, akla, ve bilime dayandırılmış çağdaş uygarla ulaşma yolu olarak görünmüştür.